Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık balık tabii yapmışsınız. Nasıl learner'mış bu anlat? Ayşim Türkmen ve Korhan Gümüş. Bulay, bulay, Ya pazarı merkezi. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri, ben Korhan Gümüş, Metropolitika'da birlikteyiz. Bugün üç tane önemli konu var gündeme getirmek istediğimiz bu üç önemli konuda. Konuk olarak da e, sevgili Aykut Köksal e, konuğumuz olacak e, ve e, tartışmaya açacağız e, üç tane e, kentle ilgili gelişmeyi. Bunlardan bir tanesi Taksim Kışlası ile ilgili. Taksim Kışlası'nda adımlar atılmaya başlandı. Taksim'de yapılması planlanan e, bir e, şey var. Burada daha önce yıkılmış olan kışlanın. E, kent Müzesi olarak işlevlendirileceği açıklanmıştı Mimar tarafından e, Bununla ilgili bir şirketten Bazı e, sanat ve kültür yöneticilerine Kurumların yöneticilerine ve müzecilere Mimarlara e, çağrılar gelmeye başladı Dolayısıyla bir kent müzesi için e, Daha önce Maksem'de yapıldığı gibi Maksem'in de bir Cumhuriyet Galerisi olması planlanmıştı Buna benzer arama toplantıları yapıldı Fakat sonuçta gene Yönetim e, eskisi gibi yani bürokratlara bırakıldı yani bir yönetim modeli oluşturulamadı ama şimdi Taksim'dekinin ilginç bir özelliği var çünkü aslında projelerin geliştirilmesi de yönetişime bağlı olarak yapılır genellikle yani sadece işlevlendirme değil müzecilikte temel kural ee, şeyin, e, mimari projelendirmenin de aynı yönetişim ilişkileri içinde. Yani öznenin yönetişim içinde oluşması, müzeyi yönetecek e, yapının e, bu yönetişim sonucu ortaya çıkması ve projeyi de yönetmesi beklenir. Aksi takdirde yapılan yatırımla e, daha sonra kullanım arasında çelişkiler çıkar ve bu yüzden de birçok yapı işlevsiz kalmıştır. Dolayısıyla binanın programlanmasıyla birlikte yönetişimin ortaya çıkması gerekir. Hatta bu alanın tanımlanmasıyla birlikte yönetişimin ortaya çıkması gerekir ki bu da aslında başlangıçtan beri e, bizim programda tartışmaya açtığımız konu. Yani bu devasa kültür alanı nasıl işlevlendiriliyor? Bu çünkü Taksim gezisi sadece merdivenlerden ibaret değil, bunun içindeki parktan ibaret değil. Dolayısıyla e, aslında bütün bu alanın dönüşümüyle ilgili e, bir yönetim dolayısıyla e, bu Taksim Kışlası'nın e, yönetişim içinde programlanması için e, yapılan çağrı e, hiçbir şey yapılmasın demekle cevaplandırılacak bir çağrı değil e, çünkü kültür kurumlarının yöneticilerine Taksim Kışlası için Taksim Kışlası'nın işlevlendirilmesi için çağrı yapıldı gelin yönetişim modeli içinde bunu tartışalım diye. Şimdi belediye çok enteresan bir şey yapıyor. Hani bir müze yapmayı kafasına koymuş. Mimar da bunu söylüyor. Yani bir kere şeyi kabul ediyor değil mi? Ee, önce günaydın gü Kornancı. Gü günaydın <gülüyor> evet. Ee, ee, bence çok sessiz girdim. Programı onun için e, çaktırmayabilirdik. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, sen önceden alınsetmiş <gülüyor> miydin? Dıştım tabii ki. Öyle <gülüyor> <gülüyor> mi pardon? Eminim geleceğinden. Olsun boşver. <gülüyor> Dinleyicilerimize <gülüyor> şey söylememiş olduk. Evet yalan, yalan söylememiş olduk. Evet günaydın dedikten sonra yani şeyi e, kışlanın e, yapılacak olmasını böylece dolaylı olarak kabul ettirmek istiyor aslında. Evet meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Meşruiyet için çalışıyor yani. <gülüyor> Ama bunu tabii ki müzecilikteki temel kural şudur yani yönetim yapısı sadece işlevlendirme için olmaz. Çünkü binanın programlanması temel esastır ve hani daha proje sürecinin, proje yönetiminin başından beri böyle bir özne yani yönetişime e, yol açar. E, dolayısıyla aslında e, göstermelik olduğu çok belli. E, ama e, yani bir taraftan da hani bu büyük, devasa mekan diye bunu tanımlarsak programımızda dikkat çekiyoruz. Burası sadece kışlının yapılacağı e, parktan ibaret değil. Burası ciddi bir, e, kent içindeki önemli bir kültür ve rekreasyon alanının girişidir aslında. Evet, o merdivenleriyle evet, vesaire, evet. yaya köprüsüyle. Evet. Aslında... Bütün bu alanı birlikte düşündüğümüzde, Hı. Maçka Parkı'na kadar, evet bir yönetişim yapısına ihtiyaç var. Yani bunu şirketlere bırakamazsınız. Yani burada işte bir otel almış, e, İstanbul'un en orda, bir kongre Merkezi. Ama oradaki yanlış yapılanmayı ya meşruiyet kazandırmak için yönetişim <gülüyor> yapısına ihtiyacı kullanmanın alemi yok. Yani evet. o başka o başka. Evet. <gülüyor> evet. Bu çok ilginç. Çünkü yani şimdi buna ihtiyaç duymaları, bunu çok profesyonel bir şirkete verip, Hani yani hmm. yıllardır insanlar diyorlar ki ya şu Taksim tartışalım. Tartışma mı istiyorsunuz? O da benim istediğim gibi olur. Yani ben ancak bundan bir meşruiyet elde edeceksem hmm. kamuoyuna karşı o zaman tartışma yapabilirim. Onu da kapalı kapılar ardında zaten İstanbul dışına götürüyorlar. Sana gelmedi mi Aykut Bekicari? Yok hayır. Seni unutmuşlar o ben zaman. Unutmuşlar, <gülüyor> <gülüyor> Beni unuttukları kesin de seni. Ben de Beni <gülüyor> ben de, ben de, ben de <gülüyor> Ee, gelmesi gerekirdi. Çok... Korhan, evet. herhalde senin bugün çizdiğin bir program var. Evet. Belki biraz onun dışına çıkacak ama. Evet. E, seni de ilgilendireceği için söylemek istiyorum. E, bu Tasarım Biennale e, çerçevesinde ben çok başarılı bir sergi gezdim. O da e, Galata'daki Rum İlkokulu'ndaki sergi. Şimdi sergi çok başarılı. O ayrıca konuşulmaya değer bir konu. Ama onun ötesinde daha çok senin programının çerçevesinde e, önemli olacak bir şey de getirdi bana o aslında İstanbul'da bu Galata Rum İlkokulu gibi e, binaların hmm. kamusal alana kazandırılması ne kadar önemli bir konu ve ne kadar evet. çok var değil mi böyle yer? Ee... E, tabii çünkü zaten bütün bu neoklasik e, gelişme, kamusallık bugün böyle bir şey gerektiriyor ve özelleşiyor. Bak, şimdi bu başbakan vakıflar yasasında yapılan değişiklik sonrası iade edilecek vakıf mülklerinin değerli e, şeyleri e, sahiplerine iade ettik diyor. Oysa ki değer anlayışı burada çok önemli yani bunlar otel yapılırsa. İşte alışveriş merkezi yapılırsa aslında sadece ellerine para geçmiş oluyor. Yani bu özelleşir. Nereden baktığına bağlı. Değeri tanımlarken nereden baktığına Öst bağlı. İşte Rotarum okulda değersizleştirmeye çalışıyor binayı <gülüyor> <gülüyor> bu anlamda. Çünkü İstanbul'a çok büyük bir enerji verebilecek bir mekan. O yüzden de geçiyor. Ye yeri yeri evet. bir her şeyin önce yeri ben o yıllardan beri evet. e, bilirim bilmem neden. Tabii benim okulumun yanı tabii evet. Semih'in iki, üç evet. bina yanı olduğu evet. için. Bir de iç mekanları çok etkileyici. Yani gerçekten evet. ve aslında o e, burada ee, o sergiye gitmemiş olanları önerelim. Muhakkak kaçırmasınlar o sergiyi evet. yani bir kez sergi olağanüstü bir sergi. Evet. Ee, gerçekten günümüzde bu açık kaynak konusu üzerinden meselesi üzerinden tasarımı sorunsallaştırabilmiş e, bir sergi. Böyle bir sergi şimdiye kadar Türkiye'de olmadı. Bunu muhakkak gidip e, e, görmeni öneririm. Ama aynı zamanda sergiyi gezerken bir, bir, bir yapıyı da gezmiş olacaklar. E, tabii o zaten bütün basında şeylerde yer alıyor. Rum okulunun zaten seçilmesinin bir nedeni de zannedersem bu. Ya, yani okulda bir kaynak olarak kullanmış. Kesinlikle. <gülüyor> evet. evet. müthiş işte, tabii. Evet. Şimdi Joseph Grima'nın. Domuz Dergisi'nin eski editörü. Eski editörü, tabii tabii tabii. Ee, mimar sanıyorum, mimar. Evet, mimar, evet. Ee, şey bir de tabii bu şey atokrasi başlığı. Adokrasi. Adokrasi, yani evet. şeye karşı, yani bürokrasiye karşı evet, evet. aslında yapma eyleminin oluşturmuş olduğu müdahaleyi içeriyor evet, ki evet, tam da evet. bizim programlarda evet, işlediğimiz konuya. Ulanüstü ama evet. yani gerçekten sergi Ulanüstü bir sergi. Yani Çok heyecan verici bir sergi. Adokratlar. Evet. Adokrat. Yani şey çok başarısız. Evet. İstanbul moderndeki kesim serginin o çok biliyorum senin de orada bir çalışmam var <gülüyor> yani <gülüyor> senin çalışman olduğu için o sergiyi başarılı diye Hayır, çok özür dilerim. Ama inşaat piyasasının ve malzeme sektörünün gösterisi olmayan bir mimarlık faaliyeti görmek istiyorum İstanbul'da. UYA Kongresi bile inşaat malzemesi fuarı evet, doğru, gibiydi. Toki'nin kent kurultayı ya da konut kurultayı gayrimenkul pazarlama şirketlerinin fuarı gibi oluyor. Hani bir de mimarlıkla ilgili bir etkinlik olsun şu kentte diye ben ne yapılırsa art puan vermekten yanayım tabii bir bakıma. Çünkü inşaat sektörüne... <gülüyor> e, Ama şimdi mimarlık indirgemek... genel değil, tasarım genel <gülüyor> Problem orada başlıyor. Bunu bir programda tartışalım, <gülüyor> tartışalım. ayrıntılı olarak tamam, istersen. Tamam. Bu şeydeki e, Galata şey için e, sergi için... Sen bir şey söyledin demin. Açık... Evet. Açık kaynak. Açık kaynak. Hapası bunu bir, evet. bunu bir e, izah eder misin? Değil şimdi mi? genellikle... E, <gülüyor> Özellikle bu, bu sergi bağlamında ele almakta yarar olabilir. Genel yani ki endüstri toplumunda dijital üretim kendi kaynaklarının da yine endüstri üretimin koşulları içinde belirler ve çerçeveler. Zaten orada belirli bir endü oradaki mevcut olan üretim ilişkileri, kaynakları da tanımlar. Endüstri toplumunda bu kaynaklar bağlamında örneğin bir bisiklet yapılacaksa onun hangi süreçlerden geçecek, tasarıma kaynak oluşturacak olan ögelerin neler olacak ...onların hangi üretim e, biçimlerinin sonucu olarak ortaya çıkacağı bellidir. Açık kaynak bütün bunların dışına e, çıkartıp kendisini... ...yani tam açarak, tam bir, bir anlamda açık yapıt gibi o dijital üretim e, belirlenmiş dijital üretim Hı. yani o e, hem kapitalist ekonominin hem de o üretim ilişkilerinin tanımladığı e, dijital üretimi e, bir veri olarak kabul etmeyip onun ötesine geçip onun dışında bütün kendisinin dışarıdan gelecek olan verileri açık e, hale getirme e, demek. Bu tabi özellikle e, tasarımın problemini tabi tasarım yönetim, yönetim, yönetim meselesi. Eskiden çünkü Bürokrasinin içinde gerçekleşiyordu. Yani daha çok kurumsal yapıların içinde gerçekleşiyordu tasarım. Hı hı. Hani radyonun hı hı. mesela işte sahibinin şarkı söylemesi gibi diyelim. Eğer radyoculara evet, benzetirsek. Evet, evet, evet. Ben de şişe camda çalışırken buna işaret etmiştim. Sonra bunu açmayı yani evet. bağımsız. Yani burası bir medyum. Evet. Biz bunu açmak zorundayız. Evet. Şey diyerek kurumun ürün geliştirme politikasını ben yenilemiştim. Evet. Ee... Tabii özellikle özellikle eski deyimle üçüncü dünya ülkeleri dediğimiz artık tabii üçüncü dünya diye bir şey kalmadı ama artık yerleşmiş olan e, soğuk savaş döneminin deyimi. Üçüncü dünya savaşı, üçüncü dünya e, <gülüyor> Allah, Allah <korusun>. Bayram bayram. <gülüyor> üçüncü dünya ülkeleri e, de e, söz konusu olan e, gelişmemiş ülkelerde söz konusu olan bir konu bu. E, örneğin e, e, görmüşsündür orada bu e, e, Malzemenin belirli kullanım biçimlerini öyle bir modelliyor ki mevcut iş makinelerinden çok çok daha ucuza iş makinesi üretme imkanı ortaya çıkartıyor. Mesela bu olağanüstü bir şey. Özellikle Afrika ülkelerinde iş makinelerinin ne kadar önem taşıdığını düşünürsen, e şimdi kalkıp da e, sanayi ülkelerinde üretilmiş olan bir iş makinesinin evet. fiyatını evet, e, evet. düşün. Evet. E, ona karşı orada gerçekten e, bir tür e, aslında bizim e, e, çocukluğumuzda evet, mekanolar vardı. Evet mekanolar vardı. Onlarda bir tür çok çok hoş bir evet. bu açık kaynak e, evet. meselesinin hazır şey yerine hazır e, e, oyuncak yerine e, evet, o, tam orada yaratıcılık devreye giriyor. Senin evet. e, senin hep evet. arada bir üzerinde durduğun yaratıcılığın devreye girmesi meselesi vardır ya. Evet. İşte burada çok doğru bir şekilde devreye giriyor yaratıcılık. Brikolaj yapıyor değil mi? Geri kazanıyor. Tabii, tabii. Geri kazanıyor. Diyor. Evet çok malzemeyi. E, öylesine bir öylesine bir birleştirici, eklemleyici öge oluşturuyor ki o eklemleyici öge sayesinde diğer ögelerin seçiminde seni serbest bırakıyor. Örneğin bir e, e, ona bisikletlerde görmüşsündür. 3-4 tane eklem ögesi e, tasarlanmış. Çok e, basit. 4. Ama o eklem ögesi sayesinde bisikletin diğer elemanlarını ahşaptan herhangi bir işte Afrika'da bir yerinin işte. gidip de ağaçtan keseceği e, dallardan bile e, imal ederek ondan sonra tekerlekleri falan takarak hemen bir bisikleti e, üretebileceğini görüyorsun orada. Bunun gibi pek çok yani sadece bunlardan ibaret değil pek çok örnek var orada. Tabi yani oradaki küratörün hem konuya çok hakim olduğu hem de dünyada ne olup bittiğini de çok iyi izlediğini görüyoruz. Aslında mesele üzerine baya bu sadece bir sergi bağlamında çalışarak hazırlanabilecek bir konu değil. Belli ki evet. onun arkasında uzun yılları... Bir, tabii, birikim, tabii, tabii, bir var. birikim var, bir çok birikim e, var evet. tabii. Evet, biraz tabii yani dergi çıkarmak da böyle bir şey. Yani dünyada ne olup ne bittiğini izlemek, yani Domuz dergisini çıkarması... Evet, Domuz gibi bir dergi tabii. Yani, değil mi? Çok önemli evet. bir dergiden söz evet, ediyoruz. yani Evet bu şey evet bu galiba aralığa kadar açık evet aralığın evet. 12'sine kadar mı aralığın 15'ine kadar mı sanıyorum. sergi açık. Ortasıyla açık ama e, hem e, başladık konuya o nedenle girmiştim bir Hı. okulun kamusal alana kazandırılması açısından hem okulun mimarisini tanımak e, açısından hem de bu sergiyi görmek için ideal e, bir şey. bence tamam. olan, evet. yani onun deneyi. Evet. O, de, o sergiyi sözcüğün tam anlamıyla deneyimlemek lazım. Evet. Ee, böyle bir deneyimleme Venedik Biennial'in açılışında da oldu. Hmm. Ee, Galata Rum Okulu'nun e, bu dönüşümü yani iade edilmesinden sonra sahiplerine nasıl bir e, yöntemle dönüştürüleceği konusunda Galata Rum Okulu Vakfı e, Hollanda Mimarlık Akademisi e, Enstitüsü ile ...Nai ile bir sözleşme imzaladı. Bu da Binali'nin açılış etkinliklerinden... ...en önemlisiydi... ...Hollanda pavyonundaki. Ee, dolayısıyla Giardini de... E, ...tam da girişteki Hollanda pavyonunda... ...Kalata uh -huh. Rum Okulu'nun... E, ...toplantısı yapıldı. Ben de orada konuşmacıydım. Ve bu dönüşümü anlattık. Yani bu biliyorsunuz... ...üç senedir süren bir... O pavyon. bina Ritualdin değil midir? Hollanda pavyonu evet, Ritwert'in biraz da olağanüstü güzel bir evet, biradır o. çok modern bir. Modernist street. Ritwert'in evet. olağanüstü bir yapısıdır evet. İçinde Orada bir... onun için de mi oldu toplantı? Evet onun o, için onu de. Fotoğrafları var sana gönderirim. Hı hı. Ee, bu e, toplantı şimdi devam edecek. Yani e, şeyle Biennial kapsamındaki etkinliklerle e, gerçekleşecek. Evet şimdi e, bir müzikle devam edelim. Ondan sonra gündemimize tekrar geri döneceğiz. E, Suicide'den dinliyoruz. Üniversitesi isimli parçayı. Like meat, the taste isn't great. Working every day, feed my grief. In the chapel of shame, painted fools, A posse of freaks, busy with crimes. Call for the universe. Call for the universe. Call for the universe Call for the universe Nightmare on Fat Street Ices in the can Got the equipment I'll Bounce to the ounce Battery jobs Doing funky strolls At Point Blank Range Step back, man, pack call for the universe call for the universe call for the universe call for the universe count Stand right, working every day. Feed my grief in the chapel of shame. Paint that fool's posies of freaks are busy with crimes. Call for the universe. Call for the universe. the universe call for the universe call for the universe call for the universe call for the universe call for the universe Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, the universe. Universe. Süy site'den dinledik. Ee, şimdi e, Mimar, Açık radyo programı Saykut Köksal'da birlikteyiz. Ee, geçen hafta da e, konuşmuştuk. Şimdi bu yeni kapıdaki e, dolgu meselesi çıktı ortaya birdenbire. Yani bunu, nedir mesajı? Bir anlatır mısınız? Bir anlatayım mesela? ben bunu. Aslında <gülüyor> ben de tam bilmiyorum çünkü kapıda biliyorsun transfer merkezi projesiyle çok uğraştık yani bu Marmara'nın transfer evet. merkezi bundan yaklaşık ben 5 sene önce başladım onun kavgasına ve o zaman orada bir proje asılıydı bir alışveriş merkezi gibi bir bina tuhaf bir bina işte <gülüyor> teknik üniversitenin hocaları yaptı dendi falan o projenin ne olduğunu bilmiyoruz sonra akıbetinin o kalktı onun yerine işte bir ortak yönetim şey kuralım. Bu alan yönetiminin işte bir alan yönetim planı hazırlanacaktı UNESCO için. Mikro bölgeleme çalışması olarak aktörleri bir araya getirelim. Aynı zamanda bu modeli ile proje geliştirme modeli arasında bir ilişki kuralım, köprü kuralım ve ondan sonra da bir uluslararası yarışma şeklinde hizmet alımın gerçekleşsin demiştik ama bunlar olmadı. İşte burada da gene meşruiyet sağlamak için. Çünkü öyle bir alanı sayeden proje ihaleyle yaptırmak projesine olacak şey değil. Onun için belediye, yarışma mı istiyorsunuz peki yarışmayı da yapalım dedi. Ama kendi bildiği usulde devam ediyor şimdi uygulamalara. <gülüyor> Bu arada şeyin ihalesini yaptı, dolgu alanı. aynı zamanda Biraz ilginç olan bir şey var Korhan. Biliyorsun evet. ben de o yarışmada e, gruplardan birindeydim, bir, birinde yer alıyordum. E, yarışmada ödül alan projelerden biri böyle bir dolgu alan öneriyordu. İçerden bilgi sızmış o zaman. Gibi değil Çünkü tabii. ben bir ara yani programı düzenleyen kişi olarak seçici kurulla koydular beni. Ben dedim ki yani niye koyuyorsunuz? Kadir Topbaş koydurmuş. Yani hı hı. sonra da e, aldılar. İşte bu tam o sırada oldu. E, yani bu dolguya itiraz etmeyecek bir danış şey seçici kurul oluşturuldu. Hı hı. Şimdi işin komik tarafı e, o birinci olan kişi şey diyor. Onlar bilmiyorlar ki diğer yarışmaya katılanlar burada neler olduğunu bilmiyorlar. Ben de tam onu söylemek istiyorum. Seçici kuruluyesiyken üyesi iken burayla ilgili belediyenin herhangi bir tasarrufu var mı diye sorduk belediyeye. Hayır dediler. Defalarca sorduk. Belediye üst düzey temsilcileri Demek var. ki varmış. Ama söylemiyorlar. Demek ki varmış. Yani, Orada büyük bir dolgu alan oluşturulmak isteniyormuş. Yani şimdi yapılacak olan 600 bin metrekare büyüklüğünde bir e, milyon kişi alabilecek... Yani taksimdeki yani bir Mayıs diyelim oraya aldılar insanlar böyle kapıdan turnikeyle girdi <gülüyor> tek tek koyun sayacı gibi Dünyada ender örneklerden mi? alanı gibi tamam mı? <gülüyor> Şehre kapalı yani gösteri de yür yürüyüşü falan biliyorsun sokaklardan kortejler halinde gelir yani, gelinir. yani odur, evet <gülüyor> ben bir de denizin de, ortasında da. adanın üstünde <gülüyor> gösteri yapılır <gülüyor> mı olacak şey mi bu? Ya Avrupa'da sen de tanık olmuşsundur. Ben en azından Paris'te birkaç kez tanık evet. oldum bu gösteri yürüyüşlerine. Bu böyle bir meydanda falan yapılan bir şey değil. Bu kentin bir yollardan, caddelerden tabii, çıkıyor. Tabii kentin bir noktasından başlar. Evet. Büyük bir şey e, e, o büyük bir uzunluk oluşturur. O on binlerce kişi o caddelerde adım adım e, ilerler. Eskiden e, işte bir Mayıs'larda falan zaten kapanından e, işte Cumhuriyet Caddesi'nden e, falan e, işte Çağlayan tarafından. İki Şimdi mesele, mesele evet. şuna bir döndü. Bir yer gösteriyorlar. Oraya insanlar gidiyor. Orada bir araya Ne gelmiyor. yapıyorlarsa yapıyorlar. Kimsenin haberi olmuyor. Ama çok enteresan. Yani dünyada ilk bu bir buluş. Patentini almaları lazım. Kesinlikle patentini <gülüyor> almaları lazım. Çünkü gösterinin mantığını değiştiren, te ters yüz eden bir şey bu. Yani gösterinin şehirsel özelliğini <gülüyor> e, tabii, kampüsün zaten. içinde gösteri tabii. olur mu? Kampüsleştirmek. Gösteri evet. kampüsü olacak orası. Yani gösteri kampüsü olacakmış. Gösteri demek göstermek demek. Evet. Kime göstermek? Kente göstermek. Ya balıklara Kentliğe değil herhalde. Kentliye göstermek. Evet. <gülüyor> belki oradan şey geçiyordur. Gemiyle falan. Hani insanlar görür belki. Aa burada bir şey var. İnsanlar toplanmış. Niye acaba? Sesleri de duyulmuyor. Biraz <gülüyor> uzaktalar ama. Böyle İstanbul panoramasına katılacak bir şey olabilir. Bu böyle bir göbek. Evet. Neyse ama bu bizim şeyimizin dışında. Biz bunu bir yana bırakalım. Ne yapalım artık? Ne, ne yapacak? Ama... ...böyle bir dolgu alanın orada yapılması... ...tarihi yarımada ya... ...böyle bir e, büyük dolgu alanın... ...böyle büyük bir adamı diyelim... yarım adamı diyelim... ...ne diyelim onu da bilemiyorum artık buna. <gülüyor> Yarımada'ya ee, eklenmiş bir, bir yar yarımada. Bir yarımada'nın <gülüyor> eklenmesi... Evet. ...korumacılık açısından ne kadar doğrudur? Böyle bir şey eklenebilir mi? E, deniz yani şimdi, deniz, bunu deniz lazım. Yani surların önüne kadar geliyor. Surların e, tabii. E, şimdi e, zaten yani... ...sur kavramı sadece kendi başına... ...bir kültür varlığı... ...onun arkasındaki yerleşme alanı da kendi başına... ...herhangi bir yerde olabilecek bir... Evet, bir ...sitse o zaman, o zaman... ...bu sit ortadan kalkıyor demektir. Koran O zaman evet. çok güzel. O zaman gel şu... E, ...koruma meselesini bu bağlamda... ...önce bir yerli yerine oturtalım. Koruma, kentsel koruma... ...sadece tek tek... ...ögelerin kendilerinin... ...korunması değildir. Onların... ...kentte oluşturdukları ilişkiler... ...sisteminin korunmasıdır. Yani onların kentte sahip oldukları, ögelerle kurdukları sentaktik ilişkilerin e, e, korunmasıdır. Çünkü anlam oradan çıkar. İşte deniz suru diyoruz. Anlam değil mi? Bir anlam var orada. Deniz suru diyoruz. Eğer sen deniz surunun önünü karaya dönüştürürsen, asfalt yola dönüştürürsen o yol suru olur. Asfalt yol suru olur. E, e, onu korumuş olma sura hiç ellemesen bile sura hiç dokunmasan bile artık o suru korumuş olmazsın. Yalı sözcüğü bir daha bizatihi kendisi yalı sözcüğünün o birim ögenin denizle ilişkisini tanımlar sen o e, yapıyı korumak demek onun denizde olan kurulu ilişkisini aynı zamanda korumak demektir sen eğer boğazdaki yalıların önünden yol geçirirsen e, artık o yalıyı korumuş olmazsın o çünkü artık yalı değildir yani şimdi bu, yani bu çok net olarak sen, işte girerken söylediğin meseleyi çok net ortaya koyuyor Demek ki koruma sadece görünür ögelerin onlar nasılsa kendilerini korumak değildir. Onların kentte kurulu ilişkiler düzenini korumaktır. E şimdi e, bu noktadan bakacak olursak e, gerçekten de yeni kapıda e, limanın önünde, deniz surlarının önünde böyle bir dolgu alan oluşturulması daha baştan e, tarihi yarımada'nın korunması açısından ciddi bir problem. Şeyi falan bir yana bırakıyorum. acı da yasal olarak... Kıyı çizgisinin değiştirilmesi özel izinlere tabidir. Kıyı çizginin değiştirilmesi özür dilerim. Ee, özel izinlere tabidir. Ama hadi diyelim ki onlar oralarda belirli şeyler buldular. Ee, delik noktalar buldular. Onu değiştirdiler filan. Ama onun ötesinde e, koruma kurulunu doğrudan ilgilendiren bir meseleyle karşı karşıyayız. Koruma kurulunun bu konuda bir şeyi var, kararı var. Ne? An, Nedir o kara? Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın e, da yani onaylanmış ve askıda e, proje bir ay e, askıda duruyor. E, bir ay sonunda itirazlar alınıp uygulamaya geçilecek ama zaten ihalesi de yapılmış. E, koruma kurulu çok ilginç. Bir numaralı kültür e, varlıklarını koruma kurulu. Yani tarih yarım adıya bakan, bakan kurul. E, şöyle söylüyor. Yani e, tarihi çevreye olumsuz etkileri olacağı e, düşünülmektedir diyor. Fakat... Burası sit alanı olmadığı için yani deniz sit alanına girmediği için. Yani denizin üzerindeki dolgu ama şimdi bugün deniz ama yarın dolgu alanı olacak. İşte girmediği için bu konuyu havale ediyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yani çok enteresan bir kıvırtma var hani Taksim'de de olmuştu ya Taksim'de ağaç var diye Taksim gezisi ki ciddi bir kentsel tasarımdır yani muazzam bir mimari düzenleme peki. şehirdeki tek mimari düzenleme peki, neredeyse peki, ağaç o, yüzünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gitmişti hatırlarsınız. Peki hatırlarsın. o alan denizden dolgu alana dönüştükten sonra koruma kurulunun sorumluluk alanına girecek mi? Şimdi bugün e, tabii girmesi gerekir. Çünkü o zaman orası da sit alanı olacak. O zaman orası da sit alanı <gülüyor> olacak. Olması gerekir çünkü. E, o sınıf. zaman tarih e, bir parçasına dönüşecek evet. o. Evet. E, o zaman sit alanı olacak olan bir yer bugün o yerle ilgili verilecek olan karar nasıl sit dışında yer alıyor? E, i̇şte bu çok enteresan. Burada yani e, eveleme geveleme durumları var. Herhalde e, topun ağzında kurul ki bu konuda ağzından baklayı çıkarmadan konuşuyor. Çünkü evet. yani e, şimdi bu tip kararlar nasıl alınıyor? Yani böyle bir kararın alınmasında demek ki bir kere kurul modeli artık çalışmıyor. Bunu Bu gerçeği biz evet. yıllardır söylüyoruz. Yani böyle. E şu geldiği noktayla iş e, çalışmıyor. Önüne yani hiçbir müzakereye açılmadan böyle ciddi bir konu şehircilik alanında, planlama alanında, mimarlık alanında e, çok boyutlu tartışmalar içeren. Değil mi tarih yönetim planı gibi bir şey bir o var bir böyle. de yani tepelerinde bir kılıç sallanırken sürekli e, alınma korkusu içinde çalışan bir kurulun nasıl ben e, kendi bilimsel özelliğini e, koruyabileceğini nasıl e, doğru kararlar verebileceğini de bilemiyorum işte ortaya tam bir şey çıktı karikatür e, haline geldi koruma kurulu mesesi. Evet. bu zaten belliydi yani koruma kurulu şu anda ne yapabilir engelleyebilir e kolay mı yani Kalk Başbakan'ın projesini engelli. Hükümet programında yer alan projeyi... ...Koruma Kurulu desin ki ben Taksim'de tünel istemiyorum. Yani hemen görevden alıyorlar. Evet. iş. İşte mesela bu... Şey. Ya zaten yani. gerçekten... E, ...eskiden olduğu gibi özerk bir yapıya sahip olmadıktan sonra... ...Koruma Kurulu'nun herhangi bir işlevi olabilemez. Işte. Mümkün değil. Yani o, zaman, o zaman Koruma Kurulu diye... E, ...ayrı bir kurulu olmasın... ...belediyenin herhangi bir dairesine bağlı olan... E, ...bir komisyon... Fiilen öyle zaten. Öyle, zaten yani, Tokyo atıyor diyoruz. mesela. yani Çevre diyoruz. ve Şehircilik Bakanlığı sonunda atıyor olan. üyeleri zaten. Evet. Yani koruma kurulu üyelerine. Evet. Bu arada ben koruma kurulu üyelerine... ...bir şey hatırlatmak istiyorum... ...yeri gelmişken. Şimdi eğer dolgu alanları biz... E ee, ...koruma alanının dışında... ...kabul edeceksek, sit alanının dışında kabul edeceksek... ...İstanbul'la ilgili ciddi sorunlar... ...ortaya çıkmaya başlar. Hele tarih yarımada da. Tarihi Yarımada'da... ...çünkü Tarihi Yarımada'nın... önemli bir bölümü... ...zaten zaman içinde oluşmuş doğu alanlardan oluşur. Sirin Mango'nun bir haritası vardır antik dönemde İstanbul'u gösteren bir harita. O haritaya baktığımız zaman tarihi yaramadığın şimdiki oluşan çizgisinin epeci içinin içeride olduğunu görürüz. Hatta deniz özellikle bugün Atatürk Köprüsüne doğru giden yani Aksaray'ı Yeni Kapı'ya Atatürk Köprüsüne bağlayan bulvarın bulunduğu e, eksende e, çok e, kara çok daralır. Kıstak oluyor yani böyle bir tam bir kıstak vardır evet. orada tam evet. bir zaten bugün de oradaki topografiye bakarsan anlaşılıyor bir, çok net görünüyor. Altta gö gözüküyor çünkü evet. tam bir horizontel e, şey var. Evet Likos Deresinin e, Yeni Kapı'daki dolgu alanı değil mi? Evet zaten zeyre'ye baktığın zaman bile topografya yükselir. Yani o bulvarda o bulvarın adı Atatürk Bulvarı mı? Atatürk Bulvarı. Değil mi Atatürk Bulvarı? Evet. evet. O İmeç'e'nin önüne baktığında o alanda hem Süleymaniye'ye doğru topografyanın aniden yükseldiğini görürsün. Hem de öte yanda özellikle şey Zeyrek tarafından öylese ciddi bir topografik eşik oluşur. Şimdi o çok belli ki oralar dolgu alan oluşmuş olan zaman içinde oluşmuş dolgu alan. Şimdi ne yapacağız buraları? Eskiden denizdi buraları. Demek ki yapılabiliyormuş dolgu. <gülüyor> <gülüyor> Doğa doldurmuş Likos derisi ya da o, Bayrampaşa yani derisi. Kurma alanında dışında evet. orayla ilgili bir karar verirken nasıl karar vereceğiz? Orasını herhalde kurul şeye gönderecektir. Devlet su işleri falan. Eskiden denizdi burası diye. <gülüyor> yani bilmiyorum. Yani iski sorumlu falan olması lazım herhalde oradan da. bu Yani bu yeni kapıdaki dolgu meselesi nereden çıktı ben bunu merak ediyorum. Yani bu kimin evet, evet. hangisi bir akılın evet, evet. aklına geldi de e, birdenbire... Acaba İstanbul'da bir hafriyat toprağı dökme ihtiyacı mı ortaya çıktı bir yerlere? E, o ihtiyaç hep var. Onu yani ha. böyle... Böylece bir noktaya kanuncize etmiş olacaklar. Topkapı Sarayı'nın burnuna dökmek gibi bir şey. Hani gitsinler e, işte kömür havzalarını falan... Dolduruyorlar ya şeyde İstanbul'un kuzeyinde. Evet, evet, evet, evet. Oraya zaten dökülüyor. Ocakları dolduruyorlar. Ocakları dolduruyorlar işte dağda bulacaklar. O kadar uzağa gitmesinler diye belki o yüzden çıkmıştır. Yani niye o kadar uzağa gidiyor? Bir, bir benzin harcanıyor, yolları işgal ediyorlar. Oraya giderken bütün çevrede oluşmuş olan yeni sitelerimizin yollarını kamyonlar perişan etmiş oluyor. Onun yerine yeni kapıya giderler ve böylece uzun bir süre yeni kapı idare eder durumu. Ben şundan şüpheleniyorum. Yani Kadıköy'de biliyorsun... ...evlendirme dairesi vardı geçmişte. Evet. Orada taş e, bir rıhtım vardı. Bir de orijinal ha. taş dönerdi. bütün. Hayır şeyleri... duruyor o taş. Taşlar Tabii, duruyor. Dönen evet. taş duruyor. duruyor, duruyor. Ee, üzerinde absürt bir balon var. <gülüyor> Şimdi ben de oraya getirmek <gülüyor> istiyordum zaten. Ee, galiba Kadıköy'de... ...kim yaptı bu dolguyu biliyor musun? Yok hayır bilmiyorum. İşte oraya atıksu arıtma tesisi yaptılar... Kadıköy'de ilk önce şeyler böyle açıkta kolektörlerden çıkan lağım, açıkta dönen bir takım şeyler. döneminde miydi o açık su yapılma Valla evet, çok ateş. naif bir... Ilk önce bir tane çok böyle ilkel bir... Söz endörümünde yapıldı. Olabilir. Yani. Açıktan böyle şey akıyordu. Şakır şakırlar evet, Bir tane de üstüne çark dönüyordu tamam mı? Ve kokonsuz dişli. Ve Ben hayatımda böyle ya. tasarım görmemiştim tamam mı? <gülüyor> Hangisi bırakıldı onu yaptı diye düşünüyordum modanın. O da tasarım. O da açık önünü, tasarım. <gülüyor> Modanın önüne İstanbul'da yani o yükselen caddenin önüne bir tane şey koydulardı hatırlarsın. Çünkü kolektör oraya gelmiş. Kolektörün saplandığı noktada dalan zamanda başlayan inşaattır Oraya böyle bir çarp koydular. İçinden de laham suları böyle foşur foşur dönüyordu. Sonra son zamanlarda baktın mı Aykut oraya? Antrepolar gibi kocaman bir arazi oldu orası. Kocaman bir alan oldu. Yani genişledikçe genişledik. Ha bir de daha genişliyor. Çünkü deniz serbest. ...doldurdukça üstüne bir tane daha koyuyorlar. Üstüne bir tane daha. Dolayısıyla benim aklıma o geliyor. Yani yeni kapıda biliyorsun bir tane atık su arıtma tesisi var. Aslında bir şey. Atık su arıtma yani biyolojik arıtma değil. Buraya ileri atık su arıtma tesisi yapılacak diye programda anlatılıyor. Dolayısıyla bu iş sadece atık su arıtma tesisi yapma fikrinden çıkmış olabilir. Yani hmm. bir kazaya kurban gitmiş olabilir tarih olabilir, yarımada. Olabilir. Atık suları arı arıtalım diye tarih yarımadayı <gülüyor> e, şey, platformuna dönüştürmek, biyolojik arıtma tesisi platforma dönüştürmek de mümkün olabilir. Türkiye'de çünkü kamu zekrası böyle işliyor. <gülüyor> Şimdi bir de bir başka mesele daha var. Şimdi bu e, gerçekten o alanın bir toplantı alanı olarak işlevlendirilmesi dolayısıyla da insanın aklına geliyor. Ee, Yeni kapı transfer merkezinin taşıdığı en önemli sorunlardan biri. Tarih Yarımadası'nın tam merkezinde e, o noktaya büyük bir yükün e, gelecek. Günde olan. bir buçuk milyon insanı yiyecekler. Evet, evet yiyecekler. Hatta o yüzden e, ben e, bunu senin programında işlemiş miydik anımsamıyorum ama <gülüyor> o yarışma sırasında benim üzerinde durduğum şeylerden biri e, temel belirleyici konseptin o transfer merkezinin tarih yarımada mekanına ...pek bulaşmaması olması gerektiydi. Yani transfer merkezi yapılsın... ...ama o transfer merkezi... ...doğrudan doğruya şeye eklemlenmesin. Tarihi Yarımada'nın kendisine eklemlenmesin. O yükü Tarihi Yarımada'ya vermesin. Evet, hiç ona değmeden... ...dağılsın. Zaten... ...transfer merkezinin... Pratikte e, gereksinim olarak tarih ile ilgisi yok. O transfer merkezi İstanbul'un evet. metropoliten ölçekte. Oraya evet, e, bavul o, alışverişine gelmeyecek e, insanlar bravo, Aksaray'a. E, aynen evet. o şekilde. Evet. E, ama e, ne yazık ki o yarışmaya çıkartılırken yarışma şartnamesinde bunun hiç dikkate alınmadığı hatta tam tersine transfer merkezinin... Tarihi Yarımadasının mevcut ulaşım sistemine e, nasıl eklemleneceği sorusunun da yarışmanın sorularından biri olduğunu e, görmüştük. Yani bu gerçekten hem bu meselenin hiç ayrımında değiller. Yani öyle bir yükün oraya gelmesinden sonra Tarihi Yarımada'nın korumayı neredeyse imkansız hale getireceğini... ...bütün şey, düşün e, Tarihi Yarımada, o transfer merkezi belki Avrupa'nın en büyük transfer merkezi. Sen e, İstanbul'un Tarihi Yarımada'sının göbeğine... ...kıtanın en büyük transfer merkezini yerleştiriyor Evet, Turgut bu, Cansever bunu cinayet olarak niteledi. Yani ki bunu, belediyenin danışmalıyken... Evet, evet, ...herkese gidip bunu cinayet işliyorsunuz evet, demişti. Yani tabii ki bundan daha yani. büyük bir cinayet olabilir mi? Yani ben gerçekten... ...şu anda Tarih Yarımada'nın geleceği açısından... ...ciddi kaygılarım var. Şimdi birçok kişi şunu diyebilir ama... Tarih yarımada da ne korunabildi diye hiç öyle değil. Evet, tarihi yarımada da e, oradaki sivil mimari e, ciddi bir değişime uğramıştır. Ama zaten e, ahşap e, yapı malzemesinden oluşan o mimarin değişime uğraması çok e, doğal bir, bir durumdur. Bazı yerlerde korunması gerekirdi. Orada sorun onun değişime uğraması değil, e, kaliteli bir mimarlıkla... ...değişime uğramamış, dönüşmemiş evet. olmasıdır. Yani problem orada. Yoksa evet. nitelikli bir mimarka değişime, dönüşme olursa bence o tarihi yaramadığın tarihsel mantığına hiç karşı değil. Ama onun ötesinde bir başka şey vardır orada korunmuş olan. Yani bütün o tarihi yapıların da o Bizans Osmanlı yapılarının oluşturduğu bütün içinde bir başka şey var. Çok önemli korunmuş olan bir ölçek korunmuştur. Bu çok önemlidir. E, bu daha e, Prost'un da tanımladığı gabarinin bugüne kadar aşağı yukarı korunmuş olmasından e, kaynaklanır İkincisi e, strüktür korunmuştur yani e, evet o strüktür 19. yüzyılın ikinci yarısında özellikle yangın alanlarının e, modern imar hareketine açılma sürecinde o strüktür belirli yerlerde değişime uğramıştı e, bir modernleşme süreciyle ama Buna karşı yine de Yarımada'nın belli bölümlerinde ta Bizans'a kadar giden o organik doku e, kendini gösteriyordu. Ve o bugün de kendini gösterir. Yani orada bir anda e, bütün o mekansal örgütlenmenin alttaki e, izini e, oluşturan stüktürün... E, e, belirleyici ögesi ayaktadır. İkincisi de bir ölçek korunmaktadır. Şimdi eğer burayı böyle bir cazibe merkezine dönüştürürsek biz kent içinde bütün bunların hiçbirini koruyamayız. Orada ne ölçek kalır ne kentin tarihten devraldığı görünmeyen koruma nesnesi olan stüktürü devralır. Yani o zaman demin, demin, demin koru, yani, o çünkü görünmeyen bir şeydir. Onu gerçekten de ciddi bir koruma bilinciyle ona yaklaşmak. Yani bunların hiçbirini orada e, e, korumamıza imkan kalmaz. Yani şimdi şunun için bu, buraya getirdim. Zaten böyle bir yük oluştururken bir de ikinci kez bir başka yük çağırıcı ögeyi. Yani 1 milyon böyle, kişilik evet, bir böyle platform yani yapmak. Bu hangi, hangi akıldır? Yani stadyumları ee, şehrin dışına atıyorlar. Evet. Ee, buraya da denizin üstüne bir evet. e, milyon Yeni kişilik. Yeni yani bu, bu nedir? Yani Niye tarihi yarımada'ya bu kadar çok büyük bir e, e, yük e, bindirilmek istedim? Yani acaba tarihi yarımadanın korunması... Ciddi bir şekilde istenmiyor mu? Onu ben daha Biraz daha uğraşılsa ben bak gösteri için başka bir önerim var. Sivriada var hani. Ama evet. <gülüyor> Sivriada. Yani. Daha pratik yani. Orası boş duruyor. Boş duruyor evet. Yani S yarımada yerine adaya götürüyor. Sivriada. Evet, daha güzel. önce köpekleri götürüp katletmişler. Evet, evet. Göstericileri götürüp gemilerle oraya da ne haliniz varsa görüp deyip bırakabilirler evet, tabii. Çok doğru. Eee çok çok Çok Aç, azim, susuz. Çok evet. azim, çok aç susuz bırakabilirler göstericilere evet, orada evet, ayrıca. Yani biber gazı falan sıkmalarına da gerek kalmaz. Evet. Şimdi son bir konumuz daha var. Ona da değinelim istersen. Bu Haliç'teki Da Vinci Köprüsü'ne sıra geldi biliyorsun. BD'nin önüne ne gelirse hemen uygulamaya dönüşüyor. Ben şöyle bir şey yapacağım. Hani printer gibi maket şeyleri var biliyor musun? Makineleri var. Bilgisayarda tasarımı yapıyorsun. Maket olarak çıkıyor. İstanbul Belediyesi'ne bir bölü bir maket üreten bir şey alet vermek lazım. Peki Da Vinci 2012'de inşa edilsin diye bir köprü mü çizmiş? Ee, e, e, yok onu başbakan <gülüyor> söyledi. Da Vinci köprüsünü yapacağız dedi. Leonardo Da Vinci'nin 2. Beyazı Zaman'da e, gönderdiği bir eskiz var. O, asıl o eskiz. Fena fikir değil yani dönemin köprü tipolojisiyle hem benzerlikleri olan hem de ayrışan yani köprün üst ile alttaki kemer yapısı arasındaki ilişkiyi son derece ilginç bir şekilde işleyen ama hani Venedik'te Amsterdam'da olabilecek yani yığma taş teknolojisiyle olabilecek bir köprü yani 20-30 metre açıklık geçen bir köprü olabilir bilemedin 50 metre geçebilir ama 300 metre açıklık geçen 250 metre açıklık geçen bir köprü değil. Tabii bizim mimarlık camiası bilirsin böyle şeyleri çok şey yapar zaman zaman böyle hep sürekli tekrarlanan konular vardır bazı mimarlar da özellikle gidip belediye başkanlarına hep önerirler işte şunu yapalım yapalım diye ee, gene belediyenin mimari şeyinde. Ee, herhalde böyle bir e, gelişme olmuş. Mimarlık e, proje üretim istihzal, e, şeyinde alanında gene e, şeyi yapan metro köprüsünü yapan e, mimar Hakan Kıran e, bir köprü tasarlayıp gelmiş. Ama bu tabi epey zaman önce oluyor. Herhalde bu köprü. köprü, köprü metro köprüsü yetmemiş mi? Ee, bir köprü yetmez. Peki. Yaptıkça yapacaksın. Peki. Şimdi e, bu köprünün e, şeyi şu... ...son gelişmesi... ...çünkü daha önce 2010 projeleri arasında da yer aldı... ...bu köprü... ...Kadir Topbaş tarafından getirildi... ...şimdi böyle bir konunun aslında... ...yani müthiş bir şey var... ...tarihi bir referans olarak... ...ilginç bir şey var... ...geçmişten gelen hani... ...ya bak geçmişte işte Da Vinci böyle bir şey düşünmüş... ...falan diye... hani tasarım açısından tartışılabilecek bir şey yani sergi yapılabilir, maket yapılabilir maket buzdan yapılmıştı mesela geçiciliğini tanımlamak için, ışıkla yapılabilir falan, şimdi sanatsal bir şey faaliyet olmaktan yani de, çıkıyor yani deneysel arkeoloji çalışmaları gibi burada da bir tür deneysel mimar evet, çalışması, tabii, kentle ilgili, kentin tarihinde öngörülmüş ilgili şey. hangi düşünce üretilmiştir evet aslında Taksim Kışlası da mesela ışıkla canlandırılabilir oraya bir görsel bir gece şey yapılabilir falan burada bu yapı vardı Şimdi Hayalet Yapılar sergisi vardı mesela. Burada işte bunu yapan arkadaşları suçluyorlar. Siz başbakanı hatırlattınız kışlayı. Sizden aldı çaldı e, uygulamaya koydu diye. Şimdi bu, karıştırmak, canım, o, o şimdi bu karıştırma çok ayıp bir şey. Tabii. E, tabii ki insanlar fikir alanında özgürce davranabilmeli. Her şeyi hayal edebilmeli. Ama bunu inşaat projesinin haline dönüştürmek bir anda şeyi e, öldürmek demek. Yani bu yaratıcı hazineyi bir anda uygulamaya dönüp... Bağımlı bir perspektiften bir kişinin öznel fikri haline getirmek demek yani bir şekilde gasp etmek demek yani senin açık kaynak dediğin şeye çok tekabül eden bir şey bunu kurumsal bürokrasi içinde ben belediye başkanını tanıyorum diye benim inşaat projesi haline dönüştürmem demek bu o şeyi kapalı bir kaynak haline getirmeye dayanıyor buna karşı mimarlık camiasının bir şey söylemesi gerekir hani bunu yapmayın demek eksik kalıyor. Yani taksim kışlasını yapmayın, işte şunu yapmayın, bunu yapmayın demek durdurmak için yeterli değil. Burada çok daha büyük bir kriz var. Yani meslek kuruluşlarının, Mimarlık Odası'nın vesaire üzerine gitmesi gereken bir şey var. O da buradaki e, şeyin, fikrin bir inşaat projesi olarak bağımlı bir şey içinde ele alınması. Mesela bu açıklığı şey geçmeyeceği için tabii taş, mesela şey çelikten bir köprü e, yapılıp üzerine taş kaplanarak Koran benzetiliyor. Çok son zamanlarda çok farklı meselelerin sadece ve sadece belirli inşaatlara gerekçe oluşturmak için ortaya çıkarıldığını farkında mısın? Bu ...bugün artık mevcut olmayan bir yapının... ...ortaya çıkarılması da oluyor... ...fotoğraflardan. Evet, bu da öyle. E bu, da, bu bu daha vahim bir şey. Bu Öyle bir yapı yok ki ortada. Hayır, işte, olma, olmayan yapıyı bile... Bu, bu, bu daha yok. da evet. Yani Diğerlerinde ciddi bir şey... ...oturup tartışabiliriz, tartışırız. Yani niye? Niye 1930'larda yıkılmış olan bir yapının... ...bugün yeniden inşa edilmemesi... ...gerektiğini oturup tartışabiliriz. Bu bambaşka bir konu. Ama... <gülüyor> yani hiçbir zaman orada öyle bir şey olmamış. Yani bir fantezi var. İşte e, Leonardo kenti bile hiç görmemiş olan Leonardo'nun e, Kentin için önerdiği e, böyle bir fantezi çizim e, söz konusu. Hoş da bir şey bu. Yani şey açısından. Sanat tarihi, evet. ise, sanat tarihi açısından. Sanat tarihi açısından. Kentin tarihi açısından. E, hoş bir şey. Ama bunu kalkıp da bir inşaat gerekçesine dönüştürmek. Burada bir, bir köprü yapım gerekçesine dönüştürmek e, insana dehşet veriyor. Yani ortada zaten yapılmış bir eskiz var. Küçük ufak bir eskiz var. Halbuki e, oraya bir köprü yapmak demek başka bir projelendirme süreci demektir. Modern bir projelendirme süreci demektir. Yani nereden bakılsa çok vahim. Burada hayalle gerçeği karıştıran bir şey var. Yani resme evet, bakınca evet. resimdeki... Bu arada Haydar evet. Karabey'den bir mesaj geldi evet. bana. Demin ki konuştuğumuz konuyla ilgili Haydar Karabey diyor ki o niye miting kalını orada yapılıyor. Kolayca denize dökmek için diyor. <gülüyor> Onu akıl etmişler tabii canım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki de onun için bir tertibat bile vardır. Mesela gösteri şeyini aşınca böyle taşkınlık falan olunca herkesi doğrudan denize doğru süren bir evet, mekanizm. Işte Hay yapmışlar. Haydar da onun işaret e. etmiş. Evet, bizim aklımıza gelmemişti o. <gülüyor> evet. Haydar bir şehirci olarak tabi kent içinde böyle bir yeni işlevin de ortaya çıkabileceğini fark etmiş hemen. <gülüyor> e, tabi bu şeyde sınır yok mesela. Sonra mesela bu e, dolgu alanı büyüyebilir. Uzanabilir şöyle şeye doğru Marmara'ya doğru. Yani belki bir şey haline de alabilir bir tarih daha büyük bir dolgu alanı haline de getirebilirler. <gülüyor> dolgu alanlar sadece İstanbul'da değil bütün Türkiye'de bütün Türkiye kentlerinin denizle ilişkisini kopardı biliyor musun? Yani hep e, şu söylenirdi, söylenir işte e, üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkeyiz ama hiçbir şekilde denizle olan ilişkiyi doğru değerlendirebilmiş olan bir ülke değiliz diye ee, galiba buna çözüm denizle olan ilişkiyi nasıl değerlendirebiliriz şeklinde olmadı. E, devam, devam, de, demek ki değerlendiremiyoruz bari o ilişkiyi yok edelim şeklinde bir çözüm bulundu. Bütün kentler, bütün kıyı kentlerin hepsi e, dolgu alanlarla, dolgu yollarla, dolgu parklarla e, denizden koparıldı. ve Böylece aslında evet üç, üç tarafında ülkenin denizlerle çevre olmasında bir anlam taşımadığı ortaya çıktı. Ben sana bir örnek vereyim Kalamış'ta, o bir geçti benim çocukluğum Kalamış'ta önünde kumsal vardı ve herkes denizle ilişkideydi yani sadece ön tarafta oturanlar değil arkadan ta Tabii. kızıl topraktan fikir Tabii. tepeden Tabii. gelenler Tabii. bile o denizi kullanıyordu Tabii. doldurulduktan sonra çok enteresan bir gelişme oldu tel örgü çektiler çünkü marina oldu Şimdi yani denizle ilişki şimdi bu şeylere de işte İstinye ve işte diğer Tarabiye koyları marinaya dönüştürüldü biliyorsun. Gerçi daha önce de belki kontrollü bir şey vardı. Orada bir takım insanlar bakıyorlardı teknelere ama şimdi tam anlamıyla marinalaşıyor. Yani artık küçük teknelere falan şey yok. Herkes kira ödemek zorunda ve bunu BD Başkanı büyük bir övünçle anlatıyor yani artık. ...her şeyi işleteceğiz yani... ...gelir elde etmek için diye... E, bir, ...küçük denizciliği bir, öldürüyorlar. Bir tür modernleşme olarak görüyorlar bunu. Aslında yani... E, zihinlerin asıl tartışılması gereken şey... ...o zihinlerindeki modernleşme modeli. Yani gerçekten de... ...öyle e, marinaların yapılmasında... ...marina dışında... ...herhangi bir şekilde senin söylediğin gibi... E, ...küçük korunakların... E, ...işte teknelerin yer aldığı... E, e, ...ufak koyların... ...vesaire... E, bulmasının ötesinde bu marinalardan oluşmasını bir modern durum olarak Evet, Haliç'te e, bir e, büyük marinaya dönüşecek a, gelecekte evet, Haydarpaşa e, projesi evet, gibi. Evet. O zaman da zaten bu su akıtılıyor. E, evet, Haliç temizleniyormuş. Haliç temizleniyor bu su sayesinde e, şey olacakmış nihayet. Kaç yıldır temizleniyor? 30 yıl oldu mu? O yapılan e, kolay... dalan döneminde <gülüyor> başlamıştı. Evet, belki bir 100 yıl daha uğraşılır. Sonuçta bu dolgu meselesi sayeden İstanbul'un bütün kıyı şeyine mahveden, Boğaz'da da çok dolgu yapıldı. Yani Bozda yapıldı. Daha bütün yollar vesaire. Bütün, yani. bütün olduğu gibi Asya yakası, Anadolu yakası dolgu alanla denizden koparıldı. Bütün. Şimdi bu kara sistemi yani şöyle bir şey var deniz çünkü sahipsiz olduğu için şeyde kamusal alanları düzenleyemeyen yönetim. İsterse istemez Caddeleri denize yapmaya başladı. Evet. Kamusal evet. alanı çünkü programlayamadığı için mesela tarihi yarımadanın aslında otoyola ihtiyacı Yeşil alanları planlayamadığı için orada kendisi evet. yeşil alan, sözde yeşil alan göstererek e, halka gayet popülist bir şekilde evet. inşaatı da yapın ben size gerekli yeşil alanı da denizden çalarım dedi evet. ki aslında denizlerini çaldı. Yani evet. insanların evet, evet, evet. denizi kaybetmelerine yol açtı. Programın sonuna geldik Aykut çok teşekkür e, çabuk ederim. Çok geçti. Evet çok hızlı geçti. Halbuki daha konuşacağımız şeyler vardı. Bir dahaki programda belki bu tasarım Dienerli'ni de ele alarak ele ona özel bir program yapalım Peki. diye öneririm. Çok teşekkürler katkıların için. Ben teşekkür ederim. Ee, Hoşçakalın. Hoşçakalın. Metropolitika ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum misalim. <gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takus mu ya? Kolay kolay basaltı materyalı, elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı Merkezi diye.